diyor. Ne diyor Reca da? "Femen kana yerju liqa'e Kim Rabbine kavuşmayı? Kim Rabbine kavuşmayı? Bazı tefsir alimleri bunu rü'yet, görmek olarak tefsir ediyor. Kim Rabbini göreceğini umuyorsa, reca etmek. "Felye'mel <gülüyor> amelan salihan." Salih ameller işlesin. Salih ameller işlesin. "Felye'mel amelan salihan ve la yuşrik bi ibadeti rabbi ahad." Rabbine hiç bir şey şirk.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 Tabii Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala bizlere bu ayet-i kerimede olduğu üzere Femen kâne lika Rabbini reca ederse, Rabbini kavuşmaya reca ederse ne yapsın? Salih amel işlesin. Bu çok önemli. Eminden de bahsettik herste, tefsir dersinde. Salih amel hususu, salih amel meselesi çok önemli. Hayatımızı salih amellerle doldurmamız lazım. Vallahi şük bir ibadet Rabbimiz Hade var Rabbimiz'e şirk koşmamamız lazım. Yani bu şirk kavramı Kur'an-ı Kerim'de çok zikrediliyor. Ama bugün nedense insanlar bu kavramdan razı oluyor. Ya Allah Azze ve Celle bizleri bu Kur'an-ı Kerim'de. Şirk koşmayın diyor. Peygamberi diyor ki: Le'in aşrak telahebattan n'ameluk, şirk koşacak olsan amelin boşa gider. Valla tekona ne minel khasirin, olursun. Allah Teala bu kadar sert ifadelerle bunu zikrediyor.